Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam anâ Resûlillah. Hz. İbrahim gerçekten güneş ve ayı, yıldızı Rab olarak düşünmüş müdür? Şimdi e, Hz. İbrahim hakkında geçen ayetlerde anlatılan, hani yordu ya, e, yıldızı gördü, işte Rabbim bu dedi, sonra yıldız kayboldu, benim Rabbim bu olamaz. Ayı gördü, işte benim Rabbim bu dedi, Güneşin doğmasıyla ay kayboldu, işte benim Rabbim bu da olamaz dedi. Güneş gece olunca kayboldu, bu da benim Rabbim olamaz dedi. Ve benim Rabbim alemlerin Rabbidir. Bütün bunlara hükmeden batmayan, kaybolmayan ve her şeye gücü yeten Allah'tır dedi. Acaba bu durumda İbrahim Aleyhisselam gerçekten güneşi, ayı ve yıldızı Rabb olarak düşünmüş müdür? Aslında e, burada şöyle bir durum var. Aklını kullanan bir insanın e, Hz. İbrahim gibi Allah'ın birliği hakkında herhangi bir şey e, öğrenme imkanı bulunmayan şirkin egemen olduğu bir çevrede doğup büyümüş de olsa gerçeğe nasıl ulaşabileceğini ortaya koymuş olmaktadır. Yani İbrahim Aleyhisselam bu tavrıyla kendisine hiç peygamber ulaşmasa dahi birisinin Allah'ı nasıl bulabileceğini insanlara öğretmiş olmaktadır. Nasıl tevhidi yani Allah'ın gücünü, birliğini ispatlayabileceğini kendi aklıyla bunu ortaya koyabileceğini bu ayetlerde ortaya koymaktadır. Aslında İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman Allah'a şirk koşmamıştır. Çünkü Bakara suresi 135. ayette şöyle buyuruluyor. O hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı. Demek ki bu ayetlerde de olsa İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman Rabbimize ortak koşmamıştır. Burada anlatılmak istenen farklı bir durum vardır. Yani insanlar Allah'a ortak koşuyorlardı, yaşadığı dönemde bir takım ilahlar ediniyorlardı ve onlara bir şeyler ispat etmek için Demek benim Rabbim güneş olacak öyle mi? Peki neden kayboluyor? Benim Rabbim ay olacak ha? Peki ay neden kayboldu? Benim Rabbim yıldız da olamaz. Çünkü bu da gücü yetmeyen kaybolan bir şeydir, bir varlıktır. Yani demek ki bütün yeryüzünü, bütün semavatı, hepsini yaratan, bütün bunların sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a inanmak gerekiyor. Allah'a yalnızca ona ibadet etmek ve yalnızca ona kulluk etmek gerekiyor. Ona bu mülkünde ortak tutmamak gerekiyor. Yani İbrahim Aleyhisselam bunu anlatmaya çalıştı aslında. Bunu insanlara öğretmeye çalıştı. Bu ayetlerde geçen budur. Aksi halde İbrahim Aleyhisselam gibi tevhidin sembolü olmuş peygamberlerden bir tanesinin böyle bir şeye düşmesi Doğru, böyle bir şirk hakkında düşünülmesi, yani aklından bile geçirmesi e, doğru değildir, mümkün değildir. Buradaki ifadeyi doğru anlamaya çalışmak lazım. E, o bununla, yani bu davranışıyla o dönemdeki insanlara ve kıyamete kadar gelecek olan insanlara Rabbin nasıl e, tevhid noktasında ispat edileceği, yani bir elçi gelmese dahi, bir peygamber gelmese dahi bir insanın aklıyla Rabbin gücünü, yaratıcının ortaksız olduğunu bu şekilde de düşünüp idrak edebileceğini, bunu kendi aklıyla çözebileceğini ortaya koymuş olmaktadır. Bu ayetlerden bunu anlamak daha doğru olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.